ay onun ayın 22. ikinci günü ve pazar ertesi gecesi hicri sene 99 1399 kolay izin verirse kardeşlerimizle beraber sohbete başlıyoruz çünkü bu bantı İstanbul, Ankara Muğla Denizli Aydın, Konya Kayseri, Develi, Yahya'lı, Van, Erciş, Erzurum ve sahil yerlerden istiyorlar. Onun için Mevla Azaz konuşalım, bakalım bu fakirin sözünü dinlesinler. Tayyibelerine, haline, ashabına, bütün Peygamber, Nizam, Evliya-i Kiram, Mümin-Müminat, müslüm müslümat, Sevgili annelerimiz, sevgili babalarımız, aklıma ithal vukatımızın ruhu tayyibelerine, dağlar başında kalan, hakile yeksan olan bir Fatiha'ya muhtaç olan bir kardeşlerimizin ruhuna bir çıklas bir Fatiha. Ahlak-ı İslamiye. İslam dilinde arkadaşlarım, İslam dilinde ahlak mevzulu muazzam bir ailedir Kaç gündür size söylüyorum ya sohbet ediyoruz, çok namaz kılıyoruz, çok uğuştatıyoruz, çok ibadet ediyoruz, çok zikrediyoruz. Ahlak kötü oldu mu? gibi Ekin saplarını yiyorsak bir kirbitle mahvolup geliyor. Muhakkak ahlak lazım. Ahlak ahminde. Ahri kainat efendimize soruyorlar sallallahu aleyhi ve sellem. Hadis-i Şerif'in mahalleri bunlar. Ya Muhammed en hayırlı ümmetini bize haber ver. En hayırlı ümmetin Halim ve Selim ahlakı güzel olan. Ya Resulallah anlatamıyor musun? En eftal ümmetine. En eftal ümmetin halim, selim ve hane halkıyla hoş geçinen ümmetin en hayırlısı ümmetlerimiz arasında. Onun için yürüyor, dolaşıyor, muhakkak ikhlaq hamideye ihtiyacımız oluyor. Geçen gün görüştük ya, Raval Hasan, Hanil Hasan, Han ebil Hasan, An-Ceddil Hasan, Elayinne Ahsenel Hasan, El-Huligil Hasan. Türkçeleştiri çok Türkçeleştirivereyim, çok Arapça okumamın, Hekser'in Türkçe'yle girelim. Çünkü kardeşlerim daha çok faydalansın diye. Ravel Hasan. Hazreti Hasan radıyallahu an Efendimiz rivayet rivayetinde hadis. Bu mevzuğa girsek, Hasan'ın Masra Efendimiz'in menakibiyle sohbet bütün biter. Çünkü onun menakitlerini çok okuyoruz biz. Titeci'ni diyeyim, hayatında tek günah etmiş bir efendi bu. ...hayatında tek günah yapmış, başka yapmamış. Onu da yaz levha halinde yakasına yazdırmış, yapıştırmış... ...kendine bir varlık gelmek ihtimali olduğu zaman o yazıya bakar... ...Allah'a karşı isyan ettiği için ağlar, ağlar, ağlar... Bu elbisesinin o kısmı, o yazılar yaşına bastırılır. Bir gün bantlında yatırkana Fetebe ibadet ederken Mevlamızı düşünü düşünüp gözlerinden akan yaşlar aşağıdaki alanın üzerine tap tap tap tap yaş Acaba bundar mı ola, müsmül mü ola, bu su ne ola diye sormuşlar. Ee, Hasan'ın günahkar Hasan'ın gözünün yaşı ilk ayında temizlensin şeyimiz belki kötü olur gözümden aktı diyor. Anlarsan damlası dünyayı kurtar. En yeminle naktimü ale asfaihim. Ne tekelmunaa ve teşhedu te Allah sordu zaman cevap vermeden çekinecek. Nasıl cevap versin? çok hata etmiş çünkü. Şöyle yapma, hayır ya Ben onu yapmadım. Yanlış yazmışlar onu. Bu ağzına böyle de Halim Zülcelal. Yasin-i Şerif'te ağzına mühürün vuruyor Allah. Her ağzına kendi kusurunu tıkır tıkır haber veriyor. Göz diyor benimle harama baktı, din diyor benimle günah söyledi, kıymet etti, iftira etti, benimle televizyona baktı. Şimdi en çok çeşit günahlar vardı. El fenalık yaptı. Ayağıyla fena yollara yürüdü. Bir bir haber veriyor. E, evde şahit olursa dışarıdan gelen emniyete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 Senin korkundan azamet-i ilahiyeden kalbi titredi de gözüne yaş geldi. Gözü yaşadı sana, içini doldurdu da dışarıya çıkamadı. Yaş kediye dağıldı ama bana derdi bir bir teçik kine Senin korkundan ağlamadı, dışarıya çıkmadan ama bana derdi. Benim korkumdan sana derdi ha, insan ya sabır da mı attı Yani itikad lazım kardeşim. Hasan'ın baş ağrılarının akan yaşlar ta aşağıya döküyor da mübarek, bu yaşa da bunlar diye istiniz yıkayın binadır Hasan'ın. Böyle tevazuyla alınacak kardeşim yoksa böyle eee olmaz bu. Ayak konuştu mu diye geçti gitti haberin oldu, Abdullah Kadir Geylani sesir sırruhul azim. Beni Allah'a vasıl eden Vasıta üç oldu. Üç şeyle Allah'a vasıl oldum. Geceleri ibadet ile, gündüz ile, sıyam ile, giraseti, ilm vasıl olamadım. Beni ahlak vasıl Allah'a Allah'a. Allah'a o yüzden kavuştum ben. Muslat makamına çıktım. Cem on, cem makamına o çıkardı. Neyi o diyor? Birisi diyor, baştan diyor, kerem ve sehav. Herkese ikram etmek, sehavet ellerimi açmakla oldu bu iş. İkincisi, tevazu ula oldu. Men tevazu arafa Allah ve men tekebbe Allah. Kim tevazu ederse Allah onu yükseltir. Kim kibri ederse Allah onu yerlerin dibine indirir. Arkadaşlar Allah için tevazu ol, olalım, sahih olalım. Bir de selamet-i bu dişimde hiçbir hiç bir kalmadı. Sırf Allah var o diyor. Neden üyüldü oldu? Zikrullah şifa kulüp, Allah, Allah, Allah diye zikrede ile kalbim şifaya kavuştu. Yani ne hırs kaldı, ne tamağa kaldı, ne fukul kaldı, ne adavat kaldı, ne kent kaldı, ne kut, ne hasedlik ne kibir, ne rüya, ne süm'a, bunları temizledi de kalbim Allah'a kavuştu. Selamet selameti sadrına vurur. Su oturarsanız şuraya, ağzımın tez Rab'al Hasen, Hazreti Hasan Basri rivayet etti. O salam. Anil Hasan, Hazreti Hasan Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem torunu. Torunu, kafidi Hasan radıyallahu anh. Bundan rivayet edildi hadis. Sahih kurmanın için ravilere alınır baştan. Daha efendim, Hazreti Hasan kimin biliyorsunuz Muhammed Mustafa'nın hadidleri, Hazret-i Aliye'l-Murtaza'nın bebekleri, Fatımat-ı Zıhra'nın kuzuları, kuzuları, Cennet-i Eala'nın şabapları, gençlere, yani gençlerin, o kadar Allah'ın da makbul ve mergub kullar ki, Peygamberimiz onları bağırlarına bastı. Bir gün nihya, Geliyordu, çok güne geldi. Dihya diyelim işte, dihiyatul kelami, Cebrail aleyhisselam o suratta gelirdi. Sahabelerin en güzeli, en güzeli. Geldi oturunca, bizlerine oturuverdiler verdiler? Hasan'ın Efendimiz, çok küçüklerdi Cebrail'e. Koynunu arıyorlar böyle cebilerini, cebilerine, cebilerine satıyorlar. Ya muhamdar bilemedim, ne diyorlar bunlar? Seni Dihya zannettiler de, kurma getirirdi cebilerinde, sen de hurma getirdin mi diye arayollar. Ya Rabbi, ya Rabbi, Muhammed tırmalarından beni mahcub etme. Cennete alaya uzan da hurma al da koy, oradan hurma alarak. E, dünya yıkan cennet hurmalarını yiyen Hasan'a. Büyük iki, yani buralara girdim geçen, çok uzun uzun, yani dilimi döndüremiyorum, geriye çeviriyorum bak şeyleri. Uzun uzun büyük vakalar, Hazreti Ali ile Muaviye arasında radıyallahu anh aralarında olan vakalarda da nede? Hazreti Hasan efendimize kalınca, benim oğlum iki büyük fitnenin önünü alacak diye buyurmuştu. Menbere çıktı, dedi ki ben hakkım olan hilafetten vazgeçiyorum. Halbuki çıkıyor ki, ay, El hilafet, devri geçti ama sonra... Bütün bitmez sevindi bir böyle bir zatım. Hasan benden, ben Hasan'danım buyurdu. Belimden yukarı Hasan, e, Hasan'a benzer, belimden aşağı Hüseyin'e benzerim ben. Böyle böyle onların vasıflar var, tüketmez ne yapayım? Onun için halen bazen birisi bazı birikene güneş açacakmış, ikindi geçiyormuş. Böyle aşık zat ki ben bir daha gördüm bunu Konya'da. Veysade Hacı Mustafa Efendi, keşif kiramet uzattın böyle, akardı. Gayr hocamız varmış birinde, hocazıya Efendimize, Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi Vesselam Mevlûr-i içerisinde, kana kana kevser içtiğini gördüm diye, o efendi öyle bir hocaydı. Ben inemiyorum dedi, yakamı çekin kürsüden aşağı düşürün artık dedi. Kalbimin kulpu dedi, başka adamın elinde kığıranıyor mikrofon. Şey dedi, ee edemiyorum ne yapayım dedi, güneş de geliyor, ikindi de geliyor ama ne yapacağım dedi. Demiş ki dedi zat dedi, ben Hasan Hüseyin'den bahsediyorum, güneşi geriye iade et demiştik, güneş yerine gelmiş, günde yıkılmışlar, ferhal açmış, getmişti evi. O zaman böyle onlar, bunu ne için konuşuyorsun, bunlar tuzulu olur, yok muhabbet edelim diye, ehli beyten muhabbetimizdir. Onlar canlarımız, sultanlarımız, Allah şefaatlerine nail etsin inşallah. Rav hasen, hasen. An hasen. İbil hasen. Hasan, an Hasan. An-ı Ebil Hasan. Ebil Hasan. İyice anladım. Hasan'ın babası Ali el-Murtaza. O rivayet ediyor. Hazreti Ali'nin, radıyallahu onun mentübazlı menakıblar içinde birçok yeri tutmuş, söylemeyle neyle bitecek yeri yok. Allah şefaatine naid başka çaremiz yok. Geçiyorum. Han Ceddi'l Hasan, Hasan'ın Ceddi Muhammed Mustafa, sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem, buyurdular. Elâ inne ahsenel hasen. güzellerin en güzeli dünyada, güzellerin en güzeli, el huliqil Hasan. Kimin ahlakı güzel ise, en güzeli sizdeki insan bu. Ahlak çirkin olduktan sonra, ahlak benim ahlakıma benzedikten sonra çok korkarım, Allah'ımız. Ahlakımızı, ahlakı ah, tahallakı bir ahlakı ile ve bir ahlakı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem masal buyursun. Allah'ın ahlağı ile ahlaklanın, Muhammed Mustafa'nın ahlakıyla ile ahlaklanalım kardeşim. Hiç kimseyi gayri görmeyiz o zaman. Ben şu meslekteyim de, o bir meslekte de onun şeyi, yolu, tarikatı şurada onun tarikatı, hiçbir şey kalmaz, hepsi vahdete kavuşur insanın. Ayrı ayrı görenler, kendi ayrı da onun için ayrı ayrı görenler, Mevla'yı seversek, severiz, Mevla'yı severiz, hiçbir birbirimizi ayrı görmeyelim. Çünkü innamen minune ihva fe aslihu beyni ahaveikum, mümin müminim, kardeşim Allah, bundan.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 yanları kralım, geçirelim diyor. Acaba hata ediyorum mu? En büyük hata ediyorsunuz. Hürtlerin içinde kutbul ahtaplar var. Yani kut, kutbul in başı ahtap. Kavs-ül ağzan, ula. Böyle zatlar var. Değil mi? Bunları da mı gördürelim? Halika Zülcelal ve Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Binanın içindeki Gakkara e, Demir, Gakkara Arap, yani benbeyaz kireç, benbeyaz türk, biraz donuk, biraz donuk, seyresinde çimonta, kürtler, çerkezler vesaireler bir araya geliyor imanlı işte halinde mümindir bunlar. Bunları birbirinden ayırmak büyük günah olur Allah'ın zası için hiç kimseye gayrı görmeyin. İnne <Sessizlik> ekrameküm hindallahi etkaküm. Galiba Zülcelal, sizin en mükerreminiz, benim indimde, benim indimde diyor Allah, en kıymatlınız, Allah'tan en ziyade korkanınız, itika edeniniz. Mevlamızdan korkanınız, fesat çıkartmayalım, kimseyi kerektirmeyelim, böyle yaşayalım inşallah. Allah ahlakımızı, ahlaka hamide etsin inşallah. Ha, ben gayet bu, Ve 20 senede görüştüğüm, aldığım emir de bu. Milleti vahdete kavuşturmak, birliğe kavuşturmak, böyle çalıştıkız. Her meşayikhı ziyaret ettim ben alhamdülillah. Hepsinin gönlünü gördük, ustamız da emredildi. Onlarla seviştik, hayret kaldılar. Benim muhabbetime bir meşayiğe vardım. Simsiyah budakları kapkalın kozanda ee, Muhammed, Muhammed, Seyyid Muhammed Abdullah tatlı hocamızın babası. Şık Arap, onu e, halife tayin ettiği İbrahim Efendi, vardım yık diyen bir Öyle canım istiyor ki satıp üzümlerden kara üzümü çok hoşlanır. Sen ne hoşuna ka kara üzüm, kara kirez daha tatlı olur. kara kirez, büyük büyük kara kirez. Yani Allah'ın kara kirezi, ak kirezi, kırmızı kirezi, hevengi bilmem vesairesi, hep bunun gözü mü, hep bunun mahsulü, biz niye ayrı görüyoruz ulan acaba? Ben ona taçip edeyim, çok insan da siyah yüzümü yemeği seviyor. Bazısı da beyazı seviyor, hiç bir şey. Bunun için kardeşlerim, Allah razı olsun sözlerimi iyi dinleyin. Ben onun ahlaktan içip konuşayım inşallah. İslam dininde ahlak, muazzam e, mevzu muazzam bir alimdir. Bu bahçede yazılmış yüz binlerce eser elimizde mevcuttur. Hiçbir dinde ahlak bu kadar mükemmel olarak... Yele alınmamıştır. Bu bizim İslam dini kadar hiçbir yine almamıştır. Üzerinde durmamıştır Yazılardan öyle. Medeniyetin, yürüvetin, insaniyetin, nezaketin, mutsukaldığın, muavenetin, qadir şinaslığın, hakikim manevi ilmi bu dinin samimi saliklerine bir ilahi biridir. Hatta zulüm almış türem, yürümüş hatta zulüm almış, yürümüş, yine değerlikleri türemiş. İnsanların vahşeti en kavli karanlıkları içinde kalmış iken Rasul-i İslam, İslam Rasulü sahabelerine an enes radıyallahu anh, kâle Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yu'minu hatta la yu'minu ahadukum hattâ la ahihi ma yuhibbül nefsi buyurdu. Ee, Camı sayısı 3 üç 442 e, dört vakale evan El mensili Mensilim el Müslümün, Misanihi ve Yedihi Cilt üç sahipe, üç Sizden biriniz tam mümin olamazsınız Değil dinlerim ben Ta ki kendi nefsi için sevdiğini din kardeşi içinde sevmedikçe tam mümin sayılmazsınız Size ne seviyorsanız mümin kardeşlerimize de onu sevmedikçe, diğer bir hadis-i şerifte. Hakiki Müslüman, Müslüman'ın hakikası, insanlar onun elinden, dilinden selim ve emin olan kimsedir. Ne dilinden zahmet görüyor, ne elinden zahmet görüyor. Yani onu Müslüman denir, Müslüman denir, buyuruyorlar. Burada şunu hiç çekinmeden, kuvvetli olarak söyleyebiliriz ki bugünkü beşeriyet, bugünkü şu beşeriyet içinde bulmuşuz, hakiki beşer, e, beyannamesi yerine bu iki hadisi, bu hadisi Muhammediye'yi sallallahu aleyhi ve sellem düstur kabul etsin e, anayasını aramasın, bu iki hadisi düstur kabul etsin Sevdiğini elin için sevmek, elinden dilinden herkes selamette olmak. Bu iki hadisler amel etsinler, tam tatlı gitsinler. Nizam-ı alem en kısa zamanda düzelecek. Anlıyor musun? Mahkemeler rahat edecek. Hakimler dinlenecek. Hapishaneler boş kalacak. Ben dışarıdan çok insan hatırlıyorum yani öyle vermiyorum. Icaz'ın mahkemesine diyor vardım diyor, Hacı Hüseyin Efendi hocamız, Kayseri müftesi 55 sene bağızı, 55 sene bağızı vermiş bizzat, ee, öyle hakim koyuldu ayırıyor, hakim Arapçı konuştu diyor, bize söz veren ataksın gelmedi, şu numara ataksın, Medine'ye münevereye yetişemeyecek, peki, hemen yazıyor diyor, ee, bir buçuk saat sonra buraya koyuldum. Bir bir buçuk saat sonra var diyor, adamın diyor el arkasına bağlanmış, taksının başında, gözünden siyim siyim yaş geliyor, bana Arapça dedi ki yolda muhkiner, tekerleri patladı hocam, affetmezsen de çok büyük mesafet ederler. Peki çıktım ya. Onlar diyor ki şöyle siz ne diyorsunuz, benim öyle bir macerat varmış, affet ediyorum, götürecek misin götüreceğim. Onu çıkardı bir şey yazdı, hizalattı diyor. Öyle bir şey vuku bulmasın bir daha, niye oradan malumat vermediniz, telefon edilmedi bana. Gülüm yapma, ben de diyorum. İsviçre, yine ayrı olan bir adam, duyuyorsunuz bunları ya. Hacı, diyor. Hacı Avni Bey kardeşimiz adına da mağaz verirken o saat bize haber verdi. Bir misafir olup diyor, onlardan birisine diyor. Şöyle huzun başında oturuyoruz diyor. Bir kuş geldi, şöyle yakın bir zamanda orada bir taş var attım diyor. Elimden tuttu, buyurun diyor. Nereye? Buyurun bir yere gideceğiz. Vardık. Mahkemeye diyor. O diyor kuşa, kuşa taş attı. Cezasını 5 lira dedi diyor. Kuşuyu incitmek doğru değil. Oraya yazdı. Beş liraya aldı diyor. Yine geldik oturdum diyor. Ya sen bana kuşa taş atılmaz atma deseydin. Atmazsın ben. Ne Sen beni götürdün de. Kendi paranı verdin de beni kurtardın. Buyur. Demesen olurdun. Buyur diyor. Gide Hakim muzuna var, efendim bana yalanı talim ediyor, yalan evrediyor cezasına, onlara deniliyor, on lira verdik ya da bir şey de kimselerdi, kardeşim yani bizim en büyük yapacağımız şeyleri onlar yapıyor, cihan bağında insan nedir matluğu bir insül için, ne senden kimse incinsin, ne sendir kimseden incin, kimseyi incitmemek, kimseden incinmemek lazım, ...bizzati örnek vereceğim. Ee, Adana'dan buraya hile eden bir hoca hocaefendi... ...Adana'da mağaz verirken... E, ...mühti, müsebbid... mağazlar e, ...onun başına biriken cemaata tahammül edemeyerek... ...hasetlikleri kabararak... E, ...inmesi için valiye varmışlar. Ne indir mi? Vaaz derim, ya Adana'nın fabrikatör, oh, Hasan müflekleri ne büyük, teşkilat, tayyara tutmuşlar, tayyara yazılmışlar, Ankara'ya gidiyorlar, müftü, müsevvit vesaire atılsın yerine, başka tayin olunsun. Bir de mühendis damadı var, o varmış demiş, efendim böyle böyle tesebbiye geçtiler, müftüyü plana hep atıyorlar, çünkü size hakaret diyorlar bunlar, onun için dedi, onlar atmayan yarın gidiyorlar onlar bir gurur buldular da. Beni de çık duyururum mu derler. Ben duyuruyorum. Hiç seslenmedir gözlerinden yaş gelmiş. Bana plançıya şey, tahsisini getirdim. Hasan Efendi ile Cemali ile Şöyle şöyle şöyle tahsiye diyor beni. Bugün Ankara'ya indir yarın İstanbul'a. Keseceğim. Aman baba ne de böyle. Demez ağırına yatay duymuyor. Yok hicret edeceğim. Çünkü ben yeni bir mesleke sürü ettiğim zaman Ali Dede namında yedilerde mizah vardı. Oğlum dedi bana. Oğlum. Oğlum. Buyur. Böyle ne kadar şu dervişliği terk etmezsen ben kadar sana bir vasiyet ediyorum. Bunu devam ettir. Ne senden kimse incinsin, ne sen bir kimseden incin. Ben bu dervişliğimin muhafaza için müftü müsevvit vesair benden incindikten sonra ben bu memleketi terk ettiğim daha hayırlıdır. De, sen çocuklarımızı getirelim damadına ve o yüzden hicret ediliyor. Yani böyle ki benden kimsin diye. Biz nasıl Dil bedest ağar ki hacji ekberest. Eşhazaran kabeyi bir dil bir terest. Kabeyi günnet xaliiliye hazeres. Dil ne sarı kahiy celiiliye ekberes. Dil bedest ağar ki hacji ekberes. Bir gömül yapın ki o gömül yapmaklarınızın sevabı hacji ekber sevabı olsun. Bir gömül yıkmak, bir gömül yıkmak. ...bin defa Beytullah'ı uçurmak gibi günah. Bundan haberiniz olsun yani. Ne için hocam bu kadar böyle oluyor? Kabe-i Hünyat Halil-i Kabe'yi bina eden Azer'in oğlu İbrahim Aleyhisselam beyefendi. Lakin dil nazargahi celili ekberest. Galbi yapan Halik-i Zülcelal ve nazargahi ilahiydi. İlahiydi. El Kalbi Beytullah, El Kalbi Kenzullah, El Kalbi Arşullah. Çok, yani Gonya'da büyük bir, bir sohbetimiz vardı, o doktorlarla, mühendislerle neyle? Cemaatimiz çünkü ona göre geliyor, Gelen müşteriye göre geliyor, bir sakatlık oluyorsa o cemaattan oluyor. Cuma mağazamıza gelen, efendim, büyük kumaşlar isterdim, o verilir. Kimisi de kız ister, kimisi kız ister, öyle oluyor, yoksa yani iş o seviyede gider. Süveyda'ya yeter, onun noktası çok büyüktür. Biz onu nasıl gördüğümüzü, bize nasıl gösterdiklerini daha hayranım. Evde dinledim, mut gibi alıyorum. Ama şimdi diyemiyorum, ya. işte kalp bu kadar büyük. Gümül yapmaya çalışalım, gümül kırmayalım, hayattayız bir gümül. Sen la fa'ile illa sırrına mazhar olunca incinmez Yoksa bizim gibi kavan nasıl incinmek? Yani incinmemdesin nasıl incinmeyeceksin? Bu dereceye çıkan saklar var. Ama onlardan bizi hayırlar. Ya Rabbi. Şöyle şöyle döndüreceğim size çok zahmet vermeyeyim. ahlak Hamide'yi İslam büyükleri muhtelif şekillerde tarif etmiştir. Bir. Hasan'a Basrı'dan ahlak, güzel ahlak, güler yüz, güzel ahlakın birisi, güler yüz ve şanşadır. Önlerimiz tayinine tebessüm edildi Allah'ım. Bu hayk ederler, taktığa etmezlerdi. Ahlakı, Peygamber'in ahlakını okuyam da da var, hep onlar yazdı, hoş geleneceğim. etrafına kol yaşan, illerde seni sevmeye başlar, kol bilirsen, tabi kol bilirsen, o da öyle, o neyse, men-i eza, eza-i men etmek, kimseye eziyet tutandırmamak. İmam-ı suyut eden güzel ahlak, güzel ahlak, Allah'tan gelen her şeye rıza ni'metlere şükretmek, belalara sabretmek. Bunlar hep hadis karışanlar. Yabne Âdem, men lem yazab-ı ya kazâhî, felem yazbir alâ belâhî, felem yazbir alâ nu'amâhî, felem yelte misrak bensilâhî. Yabne Âdem, ey ahadis kutsi. ey Âdemoğlu, men lem yazab-ı ya kazâhî, kazâhîr'in de Bela verdim de sabretmeseniz, kelim yeşbu alen muamayı, nimet verdim de şükretmeseniz, kelli el temiz Rabben sivayi. En maskebir Allah'a. Şu, şu, ida tevket, apten min abidi, musibeten fi bedeni, ev fi veladhi, ev fi malhi. Fes takbele ha bisakin cemilin, istahiyeti yevmi el kıyameti, en ansıbe lehu mizanen evi enşura lehu divane. Yani gendim bu zevk ile için bu vücutta bir martinleşmiş oluyorsun, duymuyorum. Ayrıldıktan sonra hastalıyorum. Şimdi öyle olunca şöyle koyayım. Ben isterim size haber vereyim, doktor kayıl olmaz. Şimdi gidecek, ben sana gece yarısında da gidecek sonra. Kağıt çok. Konuşmayı canım istiyor. Ben vücutumu unutuyorum. Vücutun da bende bir hakkı var. Peygamberimiz öyle buyurur. Aileyin de bir hakkı var. Anneyin, babayın da bir hakkı var. Gelen misafirlerin de bir hakkı var diyor Peygamberimiz hadisinde. Bunu da uzatsak çok Selman-ı Fahşi ile Öbüt arasında geçen hadisi Malum malınız, Fazil etmez. Ma. Evet efendim. Bir de bu korkutma hadisinin yanında bir de lütuf hadisi, o da hadisi kutsi. Ben de, bir de teveccüh ve abdün min hadis diyeyim. Kullarımdan bir kuluma teveccüh ettiğim vakitlarda, o kulumdan razı olacaksam, razı olmak istersem, musibetem ki beden iyi, bedenine bir hastalık isabet ettirir. Bu benim lütfumdur. Yani, işte biz kendimizi şimdi sıhbeye yatırmış bulunuyoruz. Bilmiyorum, sabredebiliyorum diye. Yolda da tehlikeli şeyler duyuyorum, içindim daha zorluyorum. Elhamdülillah. Kurban olduğum Allah'a şükrederim. Şu dizim 21 sene de böyle. Yani evleneler. dostlarımız. Baktım da Hacı Şaben Efendi gibi büyük bizzat o da dizine eveler diyor. Baktım da Medine-i Tahire'de Hacı Ziya İttin Pakistan Mürşid-i bir milyon müridi var, ayakları adaya dönmüş böyle, iki tane siyah sakarlı derviş Bizim dizini evvela yapardı. Çoşkun ya Rabbi dedim, bir pahalıymış, iyisin derimiş, tahammül ediyoruz, pahalı müzik çekiyoruz, tahammül ediyoruz. Allah'ımız sabriye sabrıyosun inşallah. İzâ teveccüh ettü abden min abidî, kullarımdan bir kuluma teveccüh etmek istersem bir razı olacaksam, musibeten ki beden bedenine hastalığı isabet ettir. Ev fi beledihi, evlat evladına ölümle verir. Evladım. Can bir yavrum geldi dünyadan, Medine'ye müezzin istiyorlardı yani o, Abuz Ahmet Efendi, ses-i insanlar yatıyordu yere, Kur'an-ı Kerim basit okur, bağırmak gerektiğini. Allah rahmet eylesin, iyi yirmi, yirmi beş yaşında. Nasıl oldunuz efendim de nasıl oldunuz efendim? İçerimize manevi, buradan da mektup geldi. Bir su serpildi, ölü ilin zannettik, herkese teselli vermeye, gelenlere. Üstazımızın taciye yazmış da diyor, e, kendinizdeki olan hale iftihar etmeyin, meslekinizin semeresi olsa gerek. Yani ki velidihi ev evladına bir musibet gelir insan. En ki malıydı, otam malı kelle olur İyub aleyhisselam gibi birden. Biz e, bunun üçüne de pestakbele he bir sabrın cemilin sabrı cemil ile karşılarsa bit kimse. sabr cemili haber bir efendim tasavvufca sabr cemil ne? Tasavvufca eee sabr cemil Buradaki evladı, Mülen'in babası kim olduğu dışarıdan girince belli olmayacak şekilde onlar gibi naşatlı oturursa Yani... ...şehresini... ...şey... Topluyor, ...bu sabır değil Sabrın dışı bu Kabığı bile değil Ama hakikul sabır Sabrı Cemil diyor bak güzel o Dışarıdan gelen adam musibet sahibi kim olduğunu bilemiyor göz ile gezdirir. O memleat kalbine bir feyz-ı ilahi yer etmiş sanırsın. Ele duruyor. Böyle karşılarsa benim verdiğim musibetleri. Estağfereh bi sabrin cemelin istahiyye ki yumele riyanat. Yumele riyanat o kulundan haya muamelesi buyururum. Haya ederim de sıfat olur haya. Yalnız Allah, kullarımın haya ettiği muameleyi yaparım, onu acaba göndermenin için onunla tuttuğu günah mırhadi geliyor. Çünkü vücuduna hastalık veriyorum, sana ne diyor, evlatına veriyorum yahut, yahut da malına veriyorum, hiçbir şeyle böyle bozulmuyor. Allah beni, Allah aldı diyor. Her şey Allah'tan diyor. Böyle derken başka şey geliyor şey mi? ben bunu bitireyim onu da diyeyim. Evet, Musa Aleyhisselatü Vesselam'dan unutursam, Musa Aleyhisselam'ı hatırladım, diyor ki, <gülüyor> İstahiyeytü yevmel kıyameti en ansibe lehu mizanen evenşire lehu divane. O kulumun için mizan da kurmam karşıma diken, neye ödeye ettin sen, şu günahı niye yaptın, demem diyorum. Demeye hayal muamelesi buyururum, çünkü kulum yediğini tarttı götürdü. Allah'ımızın verdiğini dardarım kardeşim. Allah dardırsın. Hacı Züft Efendi hocamız vaktin periydi bir alimleri. De. Babama dedi ki bir dua daha ilave ettim. Duana dedi Şah Efendi dedi. Ne ilave ettim? Allah çekemeyeceğim derdi verip de kalbim sana şıkkı etmesin yarabbi derim diyor. Üç gün bir hal oldu. Kocaman Hacı Züftü'nün kalbi Allah'a itiraz ediyorsa diyor. Estağfurullah diyor. Ne istedin Rabbi, benden bu kadar çekemeyeceğimiz derdi, verme ya Rabbi derim diyor ondan sonra diyor. Onun için kardeşim Allah çekeceğimiz kadarı versin, sabır lütfesin, hiç vermesin, sakat, ahiyetle yaşayalım. Ben Allah'tan bir şifa istiyorum, yakında gelecek bu inşallah. Çünkü niyetim bir hayır, kardeşlerime benim hizmetim çok oluyor senelerden beri, yine onlara... Hizmet edeyim diye Rabbimizden sana hadis diyorum Yok, onlara hizmet edemeyecegsem, hizmet edemeyecegsem Halik Esul Celal, iman-ı Kamil ile cümlemize ahirete ithal edin, cümraya, ilhak buyursun inşallah. Amin. Musa aleyhissalatu vesselam, iyi diline, bir gün Tuli Sina'daydı. Kitaplarımız yazıyor da ben oradan söylüyorum. Hiç Hiçbirisi mevzu kelimeler değer bunlara. ...yani görmediğim bir hayalı konuşma Şiddetle Şiddetli karnım ağrıyordu. Ya Rabbi sana alıp ...kalbim çok ağrı, karnım çok ağrıyordu. Pecağı oldu karnımla, ağrıyordu. Ya Musa, ben hiçbir derdi dermansız halk etmedim. Çokları bulamaz ya seninle konuşuyoruz. <gülüyor> çok gizli bu ya... Filan ot, bu karnın ağrısının devası. Hangisi filan şu otu. Ya, bilgim yavrum. Evet, bir biraz yiyor. Yine turistinaya çıkıyor. Ya Rabbi, karnım aynı ağrıyor, diyor. Ağa yiyor e Sen, o ot şifası. O otu şifa olaraktan halk ettim, yavrumu sen, ottan. O ottan yine yiyor. Neyin zillahirrahmanirrahim, kesilmemiş yine. Hikmeti var kesmediğinden, ee, yine ağrıyor, kanını yine ağrıyor. Yine ağrıyor ya. Rabbi. Ya Musa o ot şifası, o otu topla doktora götür. Doktora ilet. O ne tertip verirse ona göre ye Ya Musa. Sen o doktorun gibi ye, peki. Gelecek doktor bey, şu otu rafımız bana bildirdi. Karnımın şifasıymış, nasıl yiyeyim? memnun oluyor doktor. Yani çok karını ağrıyanların ilacını buldum diye alıyor. Diyor ki bu yağmursa bir çaydanlığa konulmalı. İyice kaynatılmalı. Anladım. Diyor. Soğuduk yani ne soğuk ne sıcak normal hale geldim mi acı olacak biraz. İçine şeker ilave et eresin. onun aç karnına içeceksin. Doktor yemekteni ver bir bardak içiverim. Öğle yemeğinden bir bardak evvel içir, akşam Aşam ekmeğinden evveli bir bardak içir. içi. Ve iznillahirrahmanirrahim kesecekleri. Sabah kahventesinde bir kadar içtim diyor. Cirk keser. Öğlünden ikindi aşama ihtiyaç yok. Halik-i Zülcelal'in huzuruna vardı. Yine Musa Kelimullah Allah'ımızla görüşüyor. Halik Üzülcelal yağmışsa, biliyor geldi yani, ya, yağmışsa, karnın nasıl oldu? <gülüyor> ya Rabbi karnımı ya ettin, yağ. Yaşsın Ya kaynakta demekten evvel hiç yerdin. Niye doktora beni muhtaç ettin de, doktor kapılarında gezdiriyor. Bunu desen, girdin geçer giderdi. Derdim, yalanı seninle konuşuyorum. Başka kimse kelamımı duymaya e, haiz değil, duyamazlar. Herkes benden sorup da bu ilacı nasıl kullanayım yarabbi diye ki. Doktora gitmek vacip olsun diye. Kocam Musa Aleyhisselam bile Allah'la mül azim peygamber iken doktora gitmiş de ben niye gitmeyeceğimsin desinler de doktora gitsinler ki. Yani seni doktora gönderdim. Anladık değil mi kardeşim, bu mesele? doktor mu mi Yok. Halika Züncelal Hazretleri Kur'an-ı Kerim hadisi şeref şifadır. Dertlerinizin, karnınızın, hırsınızın, tabağınızın, fukulunuzun, adabatınızın, kininizin, rüyanızın, sübansın, ilacıdır. Oturursunuz. Ayetler, hadisler, onları yiyin. Onlarla amel edin. Yedim yedim de ya Rabbi tesir etmiyor bana. Bir tabibi, Hazret, doktor bulacaksın. Manevi bir ben yani onu çıkaracağım şeyin içerisinden, bahsedi sözünün içerisinden manevi bir doktor bulacaksın. O yine Kur'an-ı Kerim'den yazar. Estağfurullah'la Estağfurullah, azim çekeceksin şu kadar. La ilahe illallah el-melik çekeceksin şu kadar. Muhammedun Resulullah Sadıkul babül emin çekeceksin şu kadar. Salevati-şerife okuyacaksın şu kadar. Ayetinden, hadisten topluyor o cihanlar. Şimdi şu kadar ayeti ceyyelerden sonra fatiha çekeceksin, ruhlarına göndereceksin. Pirani peygamberin, bütün peygamberani izamın, bütün pirani izamın ruhuna göndereceksin. Hedayen vardı mı? o vardı, vardıkmadan evveli tefekkür ümit yapacaksın. Ünlü mü de e, dünya muhabbetini gönülden çökeceksin. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam dünya muhabbetini katten sökücü ölümü çok zikir. Ölümü çok anlıyor. Her veri, her irşat memuru tefekkürü bir verir insana. Çünkü sür çıkar ağyarı e, dilden ta tecelli yedi hak padişah olmazsa raya hana mamur olmadan kalp hanesi mamur olmadan Zeki, İstanbulların yanında görüşmeye pek bir de darim değil, affedin yalnız düşük olacak. Buranın insanı buraya uymayacak, bilgisi uymayacak. Yalnız aklınızı rica ederim. Bununla beraber, yani <gülüyor> padişah konmaz seraya, hana mamur olmadan, Yonis o yalan devayı, gel ortaya o sevayı, temiz et evini evine dost gelecek kondurmaya. Dost, Allah muhabbeti, Muhammed Mustafa muhabbeti, Evliyeullah muhabbeti. O dostlar gelince oraya kondurmanın için orayı boşalt bir kere. Bu da öyle bir tefekkürüyle olur. Size işte kumpturma halinde veriyorum ulaştığı. Yani baktım ki kalbin dünyaya meyil etti. Dünyaya sevgi alakası var. Derhal gülüm tefekkürünü, kılayın öldüğünü, senin öleceğini servet Sam'a'nın bütün dünyada kalıp bir kefinle gireceğini, biraz kefenle gireceğini, tefekkür ederken, ederken, gözler bağlamaya başlar. Böyle saharları, bundan sonra Rabutay-ı Mürşid yapıyor bana, adam. Bu yol ile başka alem geliyor, gerilmiş. Üstad onu gördüğüme nazaran böyledi. Ee, öyle yollu alemi. Ama böyle, üstün ayı verip de çekmek kahveyi pişirmez. Şöyle, e, her şeyimiz misal ile olur, hava kazının üzerine azıcık şeyi tutuverip de geriye yetecek kahve olmaz. Yani, çay pişirecek, verecekler bize. Çayı iyice kaynatmayınca olmaz, aşka kaşıyla iyice kaynamayınca olmaz. Çayın içerisine manevi fiyozatı dökünce demlenmeyince olmaz. Seher'le evradını okuyunca, rahıta demlenmeyince olmaz kuzum. Yani sahiplerdir böyle. <Sessizlik> Öyle sınayıp sınayıp şey benim gibi yapmayla olmalı gibi çağırırlar. Allah, sümlemize ıslah et. Ondan sonra zikrullah şifalıklar. Allah, Allah, Allah. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, böyle la olmaz. Olsun. Yani düşündürmez bu insanı. Allah, Allah'ın azameti kudreti düşünülecek. Çünkü Allah, Allah, Allah, Allah deyince vazife yetişir versin, bir şey aldınsa bir yerden evlat, işte bir süt şimdi gibi olur bu. Allah, semaları direksiz notan Allah, Beni bir kokar sudan, halgıdan, Allah'a, kendini düşün yeter diyor. Ben Arap'a nefsah olur, fakat Arap Arap. kendini bildin Allah'ın Allah'ım bilirsin aslında. Biz kendimizi düşünmüyoruz, başta neydik biz de yahu. Üstaz'ın birini vasfettilerdi, neyi vasfediyorum, bir avuç toprağıydım ben. O oh, geriye Allah'a ait, ben, bilgim nereden olacaktı ben, zekamı ben mi verdim, kudret sahibim mi verdi? Niye mi eyvunuyum, dilimi Allah mı verdi söylettiriyor böyle, ben mi halkettim o dili ve size konuşuyorum arkadaşlar? Ben mi getirdim sizi, Mevla mı getirdi karşıma böyle? Size polis, komiser, asker ne mi gönderdim de davet ettim geldiği, yoksa manevi muhabbet mi sizi çekti karşıma getirdi böyle? Bunları hep Allah'tan bilmeyince olmaz, ben başka şey Demlenmeden bu feyizin içinde zikrini, ya baktın ki çarlara tokanmıyorsun. Ceryam, su. Biraz daha arttıracaksın. Kaynatmıyor, biraz daha arttıracaksın. Laf sanki primerağa binse iki bin olacaktır. Tokundun yok yukarıya kaynatmayan şu gümrün sol memenin iki bağırtmak altında olan kalp. Tik, tik, tik. Açmaya başlayacak, dayan, dayanamaz çünkü orda Süveyda'yı derun var, çok zayıf nokta oraya, Allah'a hiç dayanamaz oraya. Allah'a duyunca böyle Allah diye sıçrayanlar ne yap? Ondan oluyor, buraya tohunuverdim mi geliyor. Biz bebeği gibi oraya Süveydi derun Ya yaa anlamadan gidiyor dünyayı, dünyayı Konya'yı anlamadan göçüp gidiyor dünya'yı. Ben öyle oluyor. Zübdetül hakayık tercümesi gayet üttü hakaik tercüme, sahaya, kitabı diyor ki, Alan birisi dükkanında gezmiş dolaşmış filan etmiş acık bir çember cember filan sarmış <gülüyor> çocukların rızkını zor temin etmiş bakalarını üpte ahirete gidiyormuş ahirete giderken bakmış e, şu dükkanın tabanını kaldırmışlarmış yeniküp altın dolu içinde defini varmış 60 yaşını orayı çınlamış, da görmemiş kaldırmamış bakmamış gözü açık geliyor diyor o da tekrar o zaman ne ki? Bakamını gördü de açtı zaten. Mahrum geliyorum diyor o. Cüneyt-i Bağdağ diyor ki gözünü yumuş vefat etmiş. Besi onun yetişkin halifelerine efendim niye gözümüzü yumdu? Rabb'imi görmeyince açmayacağım diye. Dünyada bir sevdiğim yok dünyaya bakayım kalayım. Dünyayı bitirdim, ahirete yumdum gözüm orada açayım Allah'a. Bunun altındaki define biz namazla, abdestle, vesaire vesaireyle, onu da kıymetle, ödeşmeyle, sağlı solu zemm ile neyle tükelim, Allah'ın huzuruna şu dabanı kaldırıp birken de şu kapağı kaldırıp ruh kalbinle zikretmeyince, ruhunla zikretmeyince, hafimle zikretmeyince, sırrınla zikretmeyince, hafiyle zikretmeyince, ahvayla zikretmeyince, nefsile zikretmeyince, zikür kül, zikür sultanı olmayınca, nefi ispat yapmayınca. Bu rakabaya varmayınca, bu rakabayı maizyete mehve mahkum eynime, kültüme varmayınca ve nehmu akrabu ilahi min habil veride ve tekmini sürük etmeyince buradan gitmeyelim çok pişman olurum. Çünkü bunları azansın diye Allah bizi buraya gönderdi. Salli ve sellim ve barik ala eşrafi nuri cemil enbiyayı ve Ve velhamdülillahi rabbil alamin. Kardeşlerime yani gel için biz ahirete iktihalin bin yılda okunup da ruhumuzda anılmak için zahiri batını şifa tarifi diye şu epliyatları yazmıştık. Şimdi okunduğunda da bir vefat sonra okunduğunda da sümle kardeşlerimizin bir vasını zikra ederim. Bismillahirrahmanirrahim. Besmele geçsin başına, gelsin müminler hoşuna, getirme humri boşuna Kur'an'ına devam lazım.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 binası, şehadet oldu hanesi, tenviyetçi uyan nası, tevhide çalışmak lazım. Sovmide kez nefsin belini, aksever zeket veren kulunu, haccet görmekte elini, farz olana gizmek lazım. Evvela ilim olmalı, amel nehrinde dolmalı, ihlas bahrine dalmalı, bu işe ihtimam lazım. Tarikat temeli bunlar ile kalbi dinler, teslim olup işi anlar, meydit gibi olmak lazım. Tarifeye hile gitme eksik yahut fazla gitme, kendine etsin sözün tutma, başını indirmek lazım. Retayif dersini alan, mahzun kalma, geri kalan, rüyakarlar bela bulan, yokluğa atılmak lazım. Karbaş gel kendini bırak, yere gayet temiz yürek, Yakın sanma, yol çok ırak. Kederi kim görmek lazım? Kalp soldan başlar. Ruhum dahı saldan işler. Sır çalışır olur işler. Tarifeyi tutmak lazım. Hafa memenin üstü. İkvanın Muhammed dostu. İhvanın çizgeçmek kastı, Lakin burada durmak lazım. Beşimi bir eyle burada. Daime kalbinden kur da, çok durdukça şifa der de, temel muhtem olmak lazım. Temel muhtem olmak lazım. Temel muhtem. Söylemeden tez, tez geçme, Allah. tarif diye yara açma, her arzın suyundan içme, menbaını bulmak lazım. Beşten sonra anla çıkan, adü nesne zendirde akan, zikrin lakan, çok olmak lazım. Şeytan dünya hücum eder, meyleyle sen zikir eder, yetişen var etmek eder, azata bağırmak lazım. Allah, Allah. Bundan sonra zikri kule bir sızı çökmeli bile, zikir hiç gelemez bile cemi ağza demek lazım. Zikri sultanıya dönen, ma, heva, nar, turat filan, bütün vücut bir dil sanan yarenlerle sohbet lazım bundan sonra nefis bak gelir tevhid gider zulmek lakin çok istermiş gayret fikrem buna devam lazım nefesini çeken içe tek olacak varın içe 21'e yol açan maksus matlık rıza lazım yazmakla bu iş bilinmez sadra yazılığı silinmez acil buçanda bulunmaz lakin tarif etmek lazım bir murakaba içine Bakış evrarlar bütün e, bunlar gelmesin hiçine, hedefini gözetmek lazım. Aldığım arşa açmalı, Allah'ın feyzini içmeli, fena ahlaktan geçmeli, nefsini çıkmamak lazım. Üç şey bu destler azaran, hatta yerde deva aran, üst ağzımız yemiş karan, zekesini yapmak lazım. Şeyi assız işi yapmak, fena ardına kopmak. Din ne kadar hatdan satma zararını bilmek lazım. Şeriy aslısı olmaz. cahil sofu dinim bilmez. Belki ki camiye de gelmez. Bu kavimden kaçmak lazım. Allah Allah. Adınla zikle oturur. Halaldir dinindir. Dirdi kıyı batırır. Namusu korumak lazım. Allah Allah Ekseri cahil toplanır. varır ilmeye saplanır. Yumurta uç. нибудь